Melis Behlil ile sinemalardan. İyi akşamlar. Sinemalarda yine yoğun bir vizyon var bu hafta. Oscarların hemen sonrasında adaylardan iki tanesi daha gösterime giriyor. Bunlardan bir tanesi. Yılın en iyi belgesel adaylarından biriydi ve Oscarlardan bir gece önce en iyi belgesel ödülünü Bağımsız Ruh ödüllerinde almıştı. Anies Varda ile beraber yaptıkları Bizer, Viler, Mekanlar ve Yüzler. Yeni dalga döneminden hala aramızda olan, hala çalışan çok az sayıdaki yönetmenden biri Anies Varda. Genç bir fotoğraf sanatçısıyla ortak bir proje olarak gerçekleştirmiş Mekanlar ve Yüzleri. Ee, i̇kisi beraber bir e, minibüsle Fransa'nın köylerine geziyorlar. Gittikleri yerlerde Ceyar'ın e, dünyanın dört bir tarafında yaptığı gibi insanların e, portrelerini çekip onları büyük e, mekanlara e, yapıştırıyorlar. Ve bir yandan da bu süreci belgeliyorlar. E, bütün bu görmek, izlemek... E, ...yaşlanmak ve genel olarak hayat üzerine de pek çok şey söylüyor bize. Bu senenin en güzel belgesellerinden biriydi. Kanda premierini yaptı. Orada Sinema Ay ödülünü aldı. Toronto'da da en popüler uluslararası belgesel ödülünü aldı. Mekanlar ve Yüzler. Geçtiğimiz pazar gecesi kostüm Oscar'ını alan film de... Bu hafta gösterimde Paul Thomas Anderson'ın son filmi Phantom Thread. Başrollerde Daniel Day Lewis, Vicky Krieps ve Leslie Manville yer alıyor. Ee, Lewis ve Manville de Oscar'da adaylardı. Ayrıca en iyi film yönetmen e, dallarında da e, adaylıkları vardı Phantom Thread'in. Ki bence Vicky Krieps de burada e, ayrıca anılmayı hak ediyor. Yeni bir oyuncu, çok tanınan bir isim veya yüz değil ve çok e, iyi bir performans sergiliyor. Hikaye 1950'lerde Londra'da geçiyor İngiliz bir moda evi Woodcock evi Daniel Day Lewis'in canlandırdığı bir tasarımcı ve onun hayatına birden giren bir kadının öyküsü. Ee, Paul Thomas Anderson sevenler için zaten çok anlatmama bile gerek yok ee, ama e, gerek sinematografisi ki Anderson bu sefer kendi üstlenmiş o görevi gerek e, bu iki insanın arasındaki ilişkinin yavaş yavaş e, şekil değiştirmesi e, bütün prodüksiyon tasarımıyla e, bu senenin görülmeye değer filmleri arasında e, bu hafta gösterimde Phantom Thread. Bir aksiyon komedimiz var bu hafta. Gringo, Nash Edgerton yönetmiş. Başrollerde David Oyelowo, Charlie Storion, Joel Edgerton, Charlton Copley, Mena Sifrid, Tandy Newton gibi iddialı bir kadro var. Ee, Amerikan rüyasını gerçekleştirmeye çalışan Afrikalı bir göçmen, kendisini bir şekilde bir e, iş için Meksika'da buluyor ama başı beladan belaya giriyor. Bir de korku filmimiz var. Aynı zamanda bir devam filmi bu. The Strangers Prey at Night. Ziyaretçiler Gece Avı, yönetmen Johannes Roberts, başrollerde Christina Hendricks, Bailey Madison, Martin Henderson ve Louis Pullman yer alıyorlar. İlk ziyaretçiler 2008'de yapılmıştı. Epey sürdü devamının gelmesi. Bir aile... Arabayla beraber bir e, mobil ev e, alanına tatile gidiyor ama bir bakıyorlar başka kimse yok. Fakat gece üç kişi beliriyor e, onların hayatını tehdit eden. Yerli yapımlar da mevcut bu hafta. Bunlardan bir tanesi mahalle. E, filmin yönetmenleri Burak Gülsoy ve Serhat Teoman daha çok oyuncu olarak tanınıyorlar. İlk filmleri bu. İkisi başrolleri de üstlenmiş. Onlara Hazar Ergüçlü ve Selen Öztürk eşlik ediyorlar. Ee, biraz kendi e, ne özgü bir mahallede e, Üç arkadaşın yeni taşınan bir yabancıyla hayatlarının değişmesini anlatıyor Lojman bir dönem filmi 80'ler başında geçiyor Şükrü Alaçam yönetmiş, Ali Can Su Yücesoy, Yeliz Kuvancı, Nisa Sofia Oksongur ve İlker Kaboğlu başrollerde Demiryollarında e, memur e, Uğur ve ailesinin e, bir lojmana yerleşme maceralarını anlatıyor Vicdan Ağacı yine haftanın yerli yapımlarından Olgun Özdemir yönetmiş başrollerde Turgay Tanülkü, Şerafettin Kaya, Belgin Oturgan ve Gizem Kınay var Kuşadası'nda bir köyde geçiyor hikaye bir abi kardeş abi yatalak kardeş de ona bakıyor abisine adamış kendisini fakat köyün emlakçısı evi satıp abisinde bir huzur evine yerleştirmesi yönünde bu kardeşi bir şekilde ikna etmeye çalışıyor. Bir de tarihi filmimiz var yerli yapımlarda bu hafta. Direniş, Karatay, yönetmen Selahattin Sancaklı, başrollerde Mehmet Aslantuğ, Fikret Koşkan, Yurdu Erokur ve Burcu Özberk yer alıyorlar. Ee, Alaattin Keykubat'ın öldürülmesinden sonra Giyasettin'in tahta geçmesiyle e, gelişen olaylar Moğolların Selçuklu üzerindeki baskılarını anlatıyor film. Bir de animasyonumuz var bu hafta. No Malone. Küçük Kahramanlar, Peter Lepeniotis yönetmiş, ee, Türkçe seslendirenler e, açıklanmamış dağıtımcı tarafından. Chloe ve annesi bir eve taşınıyorlar, ee, korku filmlerinde gördüğümüz tarzda bir ev e, ve evde minik e, bahçe cüceleri var fakat bu bahçe cüceleri canlanıyorlar ve başka bir e, dünyadan portal alacı, aracılığıyla evi ve dünyayı istila etmeye çalışan Troggs adlı yaratıklara karşı e, Chloe, Lim adlı yeni arkadaşı ve küçük cüceler bir savaş başlatıyor. Evet bu hafta Anies Varda'nın son yaptığı belgesel... Mekanlar ve Yüzler Gösterim'de Ayrıca Paul Thomas yeni filmi Phantom Thread'de vizyonda Herkese iyi seyirler, iyi akşamlar Melis Behlil'le Sinemalardan Evet Açık Radyo burası ve Açık Derge'yi dinliyorsunuz. Programın başına bahsetmiştik heyecanla. Bir e, edebiyat buluşması, Türkiye'de ilk kez yapılacak da bir edebiyat buluşması bu. Kadın yazısı, e, edebiyat buluşmasından bahsedeceğiz ama insanın canı hemen festival demek istiyor buna. Nasıl bir ağız alışkanlığı ya da ağız alışkanlığından ziyade programa bakınca gerçekten göz dolduran bir program. 9 e, günden bahsediyoruz yanı sıra. 10. Pardon <gülüyor> hasta yani, hesaplanmış anlaşılan bu tek tek hemen bir itiraz geldi. Ee, Suzi Erşahin ve Seva Şahinle birlikteyiz burada stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> e, evet ve senkron gerçekten birlikte çalışmaya <gülüyor> alışmış bir ekip var karşımda aynı zamanda galiba. Evet. Ee, Seval'in sesini duymaya alışıksınız burada. Elbette günün evet. güncelinin edebiyatı devam ediyor. Seval de stüdyoya alışık. Ee, Suzi birazcık gelirdi ama mutlu gözüküyorsun. <gülüyor> Gayet mutlu. Olmak. Çok iyi burada olmak. Evet. Şahane. O zaman e, Kadın Yazısı Festivali'nden bahsedelim. Festival diyorum hala biz de festival konuşması. diyoruz aslında değil mi? Evet biz aslında bunu tartıştık değil mi? Evet Seval. Yani hani festival da. diyelim mi diyemeyelim mi? Ama ne? artık e, yani sonuçta demeyelim dedik ama tam şimdi <gülüyor> bir festival, festival diyoruz. Çünkü evet. daha kolay oluyor ve hakikaten <gülüyor> bir, bir, dönüştü, evet. bir festivali dönüştü. Bir festivali dönüştü. Neden dememeye karar vermiştiniz? Şimdi neden festival diyoruz sizin bir fikriniz var mı bu konu hakkında? Ya aslında birçok e, yani festival e, bizde mu e, da çağrıştıracak birçok paneller de var. Hani sadece performansla dayalı şeyler olmadığı için e, acaba festival kullansak mı kullanmasak mı diye düşünmüştük ama e, sonrasında sadece yapılanların değil ortaya çıkan algının da aslında bir evet. festivali e, çağrıştırdığını <gülüyor> biz de öyle hissediyoruz. yani evet, Türkiye'de. Artık. Biraz da bu kadar azken festival, belki de onun üzerine böyle bir şey koymak e, keyifli de olabilir. Bir de bu ilk defa bir kadın yazını üzerine ne hmm. yapılan bir festival. Ee, biz bir yıl oldu mu Suzi? Biz Suzi ile bir yıl oldu... Ya Ama, neredeyse e, de, de, bir yıl evet. oldu değil mi? Evet. Tanışmamız. Evet. Biz e, Suzi ile ilk tanıştık tesadüfen ve o tanışmada da <gülüyor> birlikte ve kadınlarla birlikte ne yapabiliriz? üzerinden gelişen evet. e, ve o tanışma bugün bir festivale sebep oldu evet. <gülüyor> aslında. İyi Şahane. ki. En yani güzel bir tanışma oldu. Yani evet. Seval yani bu fikri vardı bende yani bir buçuk Hı -hı. yıldan beri filan. Ondan sonra tesadüfen bir kafede Seval ile tanıştım <gülüyor> ve anlattık, konuştuk. Evet. Böyle böyle bir şey yapalımız Seval hemen tamam <gülüyor> yapalım. Vallahi evet. öyledir de gerçekten. Son evet. <gülüyor> biraz zaman geçti. Peki evet. mesleki bir tanışmanız da mı var aynı Zamana yoksa gerçekten bir tesadüf. Tesadüf. Mü? Ha bayağı evet. bir tesadüften bahsediyorum evet, hiç bir öyle bir meslek durumu değil bu. Ee, <gülüyor> 10 gün devam edecek bu ıı, buluşma. Ama şey tabii burada Sibel bugün bizimle şu anda burada değil. Hı -hı. Sibel yardımcı bizim e, biz kadın araştırmayı Marsan Güzel Sanat Üniversitesi Kadın araştırmaları Merkezi olarak bu ıı, etkinliğin Partneryiz. Ee, Sibel yardımcı şu anda bizim okulumuzun mor baykuş etkinliklerinde olduğu için burada olamıyor. Evet. Ee, zaten bu kadın yazısı festivali de e, bu mor baykuş etkinlikleri içerisinde yer alan bir e, buluşma, edebiyat buluşması. Ee, Sibel'in olağanüstü enerjisini, hı. değil mi? Kesinlikle. Unutmamak. Hı. Gerekiyor. Üç kişilik bir ekipten Hayır, mi Hayır biz bayağı büyük bir biz Aslında evet. işte e, Seran Demiral e, Ve biz Ü Esler değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Suzi, Seval, Seran Sevda Gül e, Sevcan, Sevgi e, Arzu Füsun Hanım. Füsun Hanım Hı -hı. Kadın Araştırmaları Merkezi'nden. Ayşe Düzkan başta bizimle birlikteydi ama sonra Ayşe başka bir şehre taşındığı için çok aktif olarak yer alamadı. Ama Gül Dünya Yayınları bizim Hı -hı. E, festivalimizin sponsorlarından. Evet, onlar ee, da olacaklar. Evet, evet. Ve devam edecek bir e, yani içeriye... Simla'yı unutmayalım pardon Simla'yı... Simla. E, o kadar <gülüyor> demişken... Evet o kadar S demişken... <gülüyor> Evet, <önemli. gülüyor> evet. Ben de Seçil örneğin böyle bir şans var galiba öyle gibi gözüküyor eslerden gelen bir dünya. Peki festivalde 10 panel 6 okuma söyleşi, 3 yuvarlak masa, 3 forum, 4 atölye, 2 performans ve bir sergi yer alıyor. Kapsamlı bir buluşma olacak bu şimdiden öğrendik ki ben ilk yarım saatte bahsederken aslında atölyelere kayıt olmak için acele edin demiştim sizden öğrendiğimize göre atölyelerde yer bile kalmamış evet, mesela evet. nasıl mümkün oldu sizce bu bir de belki o atölyelerden bahsedebilir misiniz kısaca madem hmm. yeri geldi. Zor olmazsa. Çizgi roman. Yani bu... E, ...festivali dokuz tane İsveçli yazar geliyor. Ve iki tane İsveçli yazar... ...Sasa Buregrim... ...Türkiye'de tanınmış. Çünkü küçük feminist kitabını yazdı. Küçük feminist sinel kitabı diyor. Hmm. Şey Sonra Carolina Bong... ...diye hı hı. bir... E, e, ...grafik novelist mi? Deniliyor. Evet, grafik yani evet. roman. O yazılı. iki workshop grafik yapacak... yapacak. E, Evet. İki, günlük, i̇ki yani günlük, bir ve iki birbirine evet. ardılı iki şeydi. Bir de tabii en güzel şeylerden birisi ıı, biz mesela Suzi ile ilk tanıştığımızda Suzi bana şey anlatmıştı. Iı, İsveç'in ıı, dünyada ilk defa ıı, feminist dış politika belirleyen Hı. bir ülke Hı. olduğunu ve ıı, mevcut konsolosun da zaten konsolos da bir kadın ve bu feminist dış politikayı yansıtır ıı, bir takım işler desteklemek istediğini. E, tabii öyle. Yani konsolosluk olarak yani bu her zaman aklımızda bütün projelerde çalıştığımız zaman e, o konuyu, kadın konuyu, e, dış politikasını her zaman aklımızda var tabii ki. İsveç tabii e, memleket olarak öyle. <gülüyor> e, ve aynı evet. zamanda marjinal e, evet. konularda da dikkat dikkatini çekiyoruz her zaman projelerde. Hı hı. Ben ayrıca başka... yani ...buna benzer projeler evet, de yaptım. Çok desteklenmiş. Evet. Evet, kültür Ateşisi İsveç Başkonsolosluğu'nun... Aynı zamanda. Evet, evet, aynı zamanda. Yanı sıra. <gülüyor> evet ve e, gerçekten çok destedik, destekledikleri birçok e, projeler var. Ve o projelerin her biri... ...kendi çapında oldukça önemli şeyler yapıyor ve... Zaten bu festival Kadın Yazısı Festivali Türkiye'de kadın edebiyatı üzerine odaklanan ilk festival. Evet ve tamam ilk doğru. uluslararası festival. Ee, bu da tabii e, yani büyük ölçüde bizim konsolosluğun verdiği ekonomik destek sayesinde mümkün olabildi. Ve yine Aksi bu... çok mümkün olamıyor galiba değil mi? <gülüyor> yani hani bir destek olmadan elbette hmm. devam edemiyor bu işler. Aslında biraz da işte festivalleri de konuştuk ya neden festival yok falan filan. Hmm. Yani evet. o kaynaklar çekildiği zaman yapılamaz hale geliyor. O kadınlar da özellikle yani şimdi kadın meselesini konuşuyoruz burada. Hmm. Daha da görünmez bir tarafa çekilmiş oluyor galiba. Evet, şimdi mesela Tabii. İsveçli yazarlarla yani başka kadınların da bir araya gelip birlikte konuşması ve birlikte düşünmesi de hı hı. E, çok güzel. Bu mesela ben kendime yani çok yani neredeyse yüzde doksanı ilk defa tanıyacağım. O yüzden evet. bu da çok heyecan verici bir evet. şey aslında. Ve Tabii böyle bir merak var her zaman. Yani İsveç tarafından da vardır yani Hı -hı. bu gelen kişilerin hani Türkiye Türkiye diyetçileri yazarların hakkında çok bilgi yok Hı -hı. aramızda evet. aslında çok az çeviri oluyor ve daha çok evet. ıı, daha çok ıı, krim evet. romanlar suç suç suç romanları evet. suç. üzerine değil mi daha çok polisiyeler evet, polisiyeler evet. belki ve çocuk kitapları biraz oldu ama yoksa çok olmadı Hı -hı. evet onun için bu da çok güzel bir fırsat her iki taraftan birbirine anlatmak, evet. e, anlamak Evet. ve buradaki konular nedir İsveç'teki konular nedir çarpışıyor mu aynı midir değil mi evet. evet. Yani muhtemelen bir de kadın yazarlara ve aynı zamanda buraya dahil olmak isteyen insanlara da başka başka bakış açısı verecek tabii. biraz birbirinden beslenmenin mühim olduğu bir zamanda yaşıyoruz örneğin e, İsveç evet. ve Türkiye'nin konuşuluyor olması da bu anlamda kıymetli sen neler düşünüyorsun Seval yani bir edebi Hı. anlamda bu iki ülkenin de bir, an, bir araya geliyor olması zaten tabi tabi bu çok önemli bir de yazarların kendi tecrübelerini hem edebi tecrübelerini hem de farklı ülkelerdeki kadınlık tecrübelerini paylaşmaları açısından da bu çok değerli bir şey. Ve e, yine sempoz, yani bütün bu kadın yazısı festivali boyunca simultane çeviri olacak. Hı hı. Dolayısıyla bu da çok önemli bir şey. Bizim bütçemizin büyük bir kısmı da buna ayrıldı. Zaten evet. iyi ki yani herkesin. Atölyelerde de ardıl çeviriler yapılacak. Hı hı. Dolayısıyla dil engeli neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Evet. E, açılış konuşmalarında e, ayrıca akademisyenler de var. Sadece şey değil, mesela ilk e, panel Jale Parla, Sibel Erzik ve Anna Algüren. ...doğru telaffuz ediyorsam... <gülüyor> ...birlikte bir e, konuşma yapacaklar... ...Çimen Günay Erkol moderatörlüğünde... Çağdaş Türkiye ve İsveç Kadın yazını... ...olacak... Evet. ...saat 16'da başlayacağını söyleyelim... ...Cuma günü... Evet. Ee, ...Sedat Hakkı Eldem... ...Oditorium'da Fındık, Fındıklı'da, Fındıklı'da, Fındıklı'da evet. yapılacak... ...buluşma 16'da başlıyor... ...sonra bir açılış okuması var... Evet, ...Latife Tekin... E, ...bir açılış okuması yapılacak... Ee, sonrasında roman, öykü, şiir panellerimiz var. Hı hı. Ee, Sema Kaygısuz'un bir söyleşisi var. Ee, yine Ayfer Tunc'un bir okuması var. Ee, Tuğba Doğan ve Anet... Um, Anet Svensson... <gülüyor> <söyle>. Tercüman, tercümede <gülüyor> bir sorun var. <gülüyor> Aneta Svensson, doğru mu tarz ediyor? Amanda, Amanda, ha, Amanda Svensson. Amanda Svensson, pardon. Onlar birlikte bir yani söyleşi ve okuma... ...gerçekleştirecekler... ...yani aslında hep biz şey diye düşündük... ...İsveçli ve... E, ...Türk yazarları bir arada... Hı hı. ...birlikte... E, ...hem edebi olarak hem de bilimsel olarak... ...hem de e, tecrübe... ...olarak yaşanılmış bir şey olarak... ...bir arada e, birlikte ne üretebiliyorlar... ...işte grafik roman ...mesela metinler evet. üretilecek... ...ve çizilecek... ...yeni Bu, metinlerin ortaya çıkması Evet, yeni metinlerin. sonra... ...performanslar var mesela... Evet. Ee, ...performanslar da önemli... Evet, ...hemen ona gidiyorum... ...birbirinden farklı isimleri görüyoruz bu arada... Tabii ...kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı da... E, ...bu buluşmanın içinde... ...tabii onlar da bizim <gülüyor> partnerlerimizden... ...birinde evet. yaptığımız organizasyon... ...özellikle işte Füsun Hanım. Evet. Onların düzenledikleri, örneğin bir yuvarlak masa toplantısı var öyküde. Biçim ve dil konuşulacak evet. moderatörlüğünü Sevay Şahin'in yani senin üstlendiğin e, Amanda Svensson dedik. Fatih Altuğ, Fatma Barbarosoğlu, Menekşe Toprak, Mukadder Gemici, Pelin Buzluk... Peki aralarda böyle birkaç erkek ismi görüyorum yine. Evet. Kutlukhan Kutlu da gördüm bir tane. Hı -hı. E, bu yani hani hiç e, nasıl bir perspektifle koydunuz? Bir bakınca yokmuş gibi gözüküyor. Yani yani evet. Toplumsal cinsiyet e, konusunda çalışan ve toplumsal cinsiyet e, konusunda ürün veren erkekler de evet. tabii ki bu yani şey çok büyük bir tartışma ya bu. Sadece evet. kadın olsun meselesi değildir. Aslında mu, o yüzden olmasın. bilerek buraya <gülüyor> dedim bu konuyu ben de. Aslında bu bizim de kendi aramızda evet. tartıştığımız ama eğer toplumsal cinsiyet meselesi bizi ortaklaştırıyorsa... ...ve bu Hı -hı. bir hani edebiyat buluşmasıysa... ...evet. Yani neden top, olmasın? Neden? Derdimiz toplumsal cinsiyetse ...ve buradaki e, konukların da derdi toplumsal cinsiyetse ...tabii ki. Evet. Bir de o Dedik. zaman... Evet. Değil mi? Evet. <gülüyor> Erkek dinleyicilerimiz de değil. katılabilirler. tabi. Ve tabii. çok istiyoruz. Evet, hani, istiyoruz. Bir bu bir buluşma. Herkes evet. için bir buluşma ve o önemli bence. Değil mi onu? Evet, evet. çok önemli. Bir arada duruyor evet. olmak aynı zamanda. Aynı. Mesela tabii. toplumsal cinsiyet aynı. tarafından bak olmak. Yani evet gece yürüyüşünde istemiyoruz erkeklere ama meseleyi birlikte evet. tartışabiliriz evet. belki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani tartışmak için yani iyi bir fırsat da oluyor. Evet. evet. Ee, peki İsveçli işte yazarların tepkisi ne oldu Türkiye'ye gelmek konusunda? E, neler Mevcut oldu Evet. <gülüyor> Bir daha soralım İsveçli yazarların Türkiye'ye gelmek konusundaki tepkileri, heyecanları merak mı? Merak çok mer çok mı? meraklılar ve yani e, Hanna Halgrem ilk e, konuşacak olan kimse e, Hı -hı. çok böyle güzel dönüşlerle yazdı bana. Ben kimseyi tanımıyorum daha önceden ama herkesten böyle baya heyecan içindeler. Hanahalgin gerçekten ay bu çok önemli bir festival tabii ki geliyoruz ve destek vermek istiyorum ve yani o güzel oldu hiç kimse ay çekinmedi ay gel gelmiyoruz falan. Şahane Herkes. Bir haber. Evet. Türkiye'den nasıl tepkiler aldınız? Yani Gerçekten çeşitli bir şey görüyoruz bu arada. Biz böyle panellerden bahsederken dinleyicileri tek tek saymıyoruz ama peki işte bu arada bakarsınız siz de haksızlık olmasın kimseye. Çok fazla isim var ama ne dedi? Yüze evet, yakın katılımcı var. Değil Neredeyse toplamda. Evet. evet saymıyorum o yüzden Yüze <gülüyor> yani yakın katılımcı var. Bizim e, iletişime geçtiğimiz herkes bunu çok heyecanla karşıladı. Ve e, bunun bir parçası olmaktan ee, mutlu oldular ee, ve yani Türkiye'nin bulunduğu mevcut ortamda biz şey diyoruz morun her tür rengi <gülüyor> <gülüyor> ve morun bütün renklerini e, kapsayan bir festival olmasını arzuladık ve bence oldu da katılımcılarla. Ee, bu da önemli bir şey çünkü edebiyat insanları bir araya getiremiyorsa ne getirebilir evet. hem de kadın olmak ve edebiyatçı olmak. Hı meselesi İnsanların bir arada dururken değil bir mi? Bir arada dururken 10 gün bu arada gerçekten biraz da çılgın işi yani hani böyle <gülüyor> bir şeye kalkışmak için Türkiye'de böyle bir program hazırlamak için çünkü çok kapsamlı sabah 11'de başlayıp evet. akşam 7.00'ye kadar devam eden etkinlikler var. Her yerde farklı bir şey var. Dört mekan kullanılıyor galiba. Evet, bir mekanda eklendi. Çünkü Peram Müzesi'nde 15'inde bir sürpriz. şiir sürpriz <gülüyor> bir bir okuma olacak. Hı -hı. O da aslında benim ofis ...isimde bir başka bir proje yürütüyorum... ...o da kadınlar üzerinde... ...kadın sanatçılara destek... ...Tiny Office Art diye bir proje... Hı hı. ...o da oradan bir sanatçının... E, ...bir sanatçı... ...sevint... E, ...yer aldı ofisimde... ...işte e, oldu. O ...opera müzisinde işte bir okuma yapacak... ...okuma bir ha. performans yapacak... Evet. evet. Şahane. ...yine bu etkinlik kapsamında... ...saat kaçta başlayacağını da söyleyelim... ...madem ikinci bir performansımız da var... ...saatini hatırlıyor musunuz? E, saat beşte. Saat beşte tea başlayacak. Time. Five o'clock tea time evet. reading. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çar saati okuması evet. yani tam evet. dakikada. E, bir forum var. Heyecanlı gözüken şeylerden biri. Kendime göre sayıyorum resmen tamamen ama... E, ...Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda yapılacak bu forum. Yayıncılık üzerine e, Aksu Bora orada olacak. Moderatör, moderatör olarak ama e, pek çok kadın orada... E, Kadın e, yayın evlerini mi diyim sadece öyle değil elbette işte Metis'ten Mügegürsoy Sökmen orada olacak. Türkiye Yazarlar Sendikası'ndan Nalan Çelik, Örneğin Sel Yayınları'ndan Öykü Özçinik, e, Tülay Ferah Yazarlar Sendikası yine e, Ailime Aslı Demiş Kaos Gele. Ee, ...gerçekten heyecan verici gözüküyor. Edebiyatta aşk ve cinsellik konuşulacak mesela Sevgi Hilton... E, ...moderatör koltuğunda. E, Elizabeth Hoş ya da e, Hoş galiba. Aha, yurt... <gülüyor> you, you, you tamamen <gülüyor> işte böyle bir telaffuz, telaffuz farklılık <gülüyor> muhtemelen Edebiyat Festivali'nde de böyle şeyler olacaktır <gülüyor> ama işte tanışmak değil. Ee, Edebiyat Aşkı Cinsellik Örneğin Kadın eserler Kütüphanesi'nde yapılacak forumlardan bir tanesi sadece ee, enteresan ve keyifli gözüken e, forumlardan etkinliklerden biri bu bir tane daha performans vardı tam e, bu kalabalık Ayşe Lebris Evet, e, belki onu söyleyebiliriz. Hı -hı. Çünkü iki tane performans olacak böylece Hı -hı. dinleyenler için. akıllarında bulunsun, ee, ona bakabilirler. Eko Feminist yazın konuşulacak bu arada. Ee, Türkiye için belki bambaşka bir bakış açısı olabilir bu da. Ee, Feryer Saygılıgil olacak moderasyonda ve İpek Şah oluyor, Sevcan Tiftik, e, Simna Sunay da yine konuşmacılar arasında... Ee, nerelere yayılıyordu? Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi e, Merkezleri Balatta, Vakfı. Kadınlar. Hı -hı. Balat'ta onların yeri. Olacak. Mimar Sinan e, bizim e, açılışımız yarın Hı -hı. E, saat 3'te. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Auditorium'unda olacak. Evet, oradan başlayacağız. Cumartesi günü yine Fındıklı'dayız. Pazar günü kadın araştırmaları Kadın Eserleri Kütüphanesine geçiyoruz Ondan sonraki etkinlik alanlarımızdan Birisi Eminim Güzel Sanat Üniversitesi Bomonti kampüsü konferans salonu e, İsveç baş, e, İsveç araştırması eee enstitüsü e, enstitüsünde de e, atölyeler olacak. Evet. Balat'ta cins adımlar e, yürüyüşü işi. var. Evet. evet. Ya, Türkiye'de yapılmış varsa tavsiye edelim bunu da toplumsal cinsiyet ve evet. hafıza yürüyüşleri. E, Balat Balat Gezergende bu sefer 4 evet. saat sürecek. Ona kayıt yaptırmanız gerekiyor onu da hatırlatalım. Ama bitti <gülüyor> kayıtlar. Ona da gidemiyorsunuz... <gülüyor> yani yani aslında gerçekten bizim e, bu festivalin e, ne diyeyim Twitter hesabı ve e, web, web sayfası açıldığı andan e, itibaren oldukça yoğun bir ilgiyi İlgi. gördük. Bu da bizi çok Sen mutlu bırak. ediyor ve atölyeler neredeyse üç gün içerisinde. Tamam hariç evet. Tamamen doldu. Ya <gülüyor> kaçırmamak lazım. Kaçırmamak <gülüyor> gerekiyor. Evet, yani Kadın Yazısı Festivali Türkiye'nin ilk e, kadın festivallerinden bir kadın edebiyatta kadın festivallerinden bir tanesi eee olacak i̇lki. hatta ilk olacak <gülüyor> gerçekten bu iddiayla söylemek mümkün. 9-18 Mart tarihleri arasında. E, stüdyoda Seva Şahin ve Suzi Er Şahin'le birlikteydik. E, düzenleme ekibinden diyebiliriz. Çok evet. teşekkürler katkınız teşekkürler. için. Teşekkürler. Dizinde. Teşekkür ederiz. Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi'yi dinlemektesiniz. Yakınlardan ekibine bırakıyoruz şimdilik sözü. Açık Dergi devam ediyor.